ve naudoğullah min şurur yankusina ve min siyati amalina. Ben yahdi Allahu kalamu zillah ve Ala abdik ve rasulik muhammad ve ala <tuhal> aalehi <tuhal> <tuhal> ve ama baht فإن استقل حديث كتاب الله Evet. Sıfatlar bölümünün kaçıncı kaydesi? Dördüncü kaydesi. Kitapta kaçıncı kaydı oluyor? 7 4 11. kaydı. 11. kaydı. Evet. Okuyalım bugün çok kısa sürecek ders. Evet. İnşallah olur. Dördüncü kayde Subuti sıfatlar övgü ve mükemmellik Bildiren sıfatlardır Dolayısıyla da bu sıfatların Sayısı ve çeşidi arttıkça Onlara sahip olan zatın Mükemmel vasıfları daha da aşikar olur Evet diyor ki subuti sıfatlar Nedir? Övgü ve mükemmellik ifade eden Bildiren sıfatlardır Sonra altında bir cümle kullandı O cümleyi bir de okuyalım Dolayısıyla da bu sıfatların sayısı ve çeşidi arttıkça onlara sahip olan zatın mükemmel vasıfları daha da aşikar olur. <gülüyor> Sayısı arttıkça ne olur? Ona sahip olanın değeri ne olur? Daha çok artar. Şimdi subuti sıfatlar kemalliye delalet etme hususunda subuti sıfatlar kemalliye delalet etme hususunda selbi sıfatlardan daha şamildir. Selbi sıfatlar nedir? Subuti sıfatlar nedir? Kim söyleyecek? Subuti sıfatlar <gülüyor> subuti sıfatlar yüce Allah'ın zatıyla ilgili sabit olan sıfatlar Selbi sıfatlar yüce Allah için olumsuzluğu nefyeden sıfatlar. Evet, Allah'ın kendisinden nefyettiği ne? sıfatlar. İşte diyoruz ki sabit olan, Allah hakkında sabit olan sıfatlar el, yüz, istiva gibi bu sıfatlar Allah'ın kendisinden nefyettiği ne selbi yani mesela zulüm etmesi, uyuması gibi sıfatlardan nedir? Daha ne kemaliye delalet eder. Bu aslında hoş bir malumat dikkat edecek olursanız. Çünkü neden? Şimdi Allah Azze ve Celle'nin ilim sıfatı Allah'ın kemaline delalet ediyor mu? Ediyoruz. İlim nedir? Subuti sıfat. İşte bu subuti sıfat olan ilim sıfatı Allah hakkında kemaliye delalet ediyor. Aynı şekilde selbi yani Allah'ın kendisinden nefret sıfatlar da kemaliye delalet ediyor mu? Ediyor. Zıttını ispatlıyorsun çünkü. Allah'ın zıt zulmü ispatlaması, zulmün nefini belirtmesi neye delalettir? Adaletin kemaline delalettir. Peki madem ki ikisi de kemaliyete delalet ediyor, hangisi daha şamildir? Diyoruz ki subuti sıfatlar. Neden? İşte sebep şudur ki subuti sıfatlar selbi sıfatlardan daha çok gelmiştir. Dikkat edecek olursak Kur'an'da Allah en çok kendisinden <gülüyor> olumsuz eksiklik ifade eden sıfatları mı daha çok nefretmiştir? Yoksa olumlu sıfatları mı daha çok ispat etmiş? Diğer bir tabirle Allah'ın ispat ettiği sıfatlar mı daha çoktur kendisi hakkında? Yoksa nef yettiği sıfatlar mı? İspat ettiği? Bu da neyi gösteriyor? İspat değil mi? Daha kemaliyete bu, bu anlamda delalet ediyor. Bu yüzden Şeyhül İslam der ki, Rasuller mücmel yani e, az diyebiliriz, kapalı diyebiliriz. Mücmel, nefi ile, mufassal yani geniş ispat ile gelmişlerdir. Şeyhülislam'ın kullandığı çok hoş bir tabirdir. Diyor ki Resuller mücmel nefi ile mufassal ispat ile ne? Gelmişlerdir. Evet devam edelim okumaya. <gülüyor> Bu nedenledir ki Allahu Teala'nın kendi zatı hakkında bildirdiği subuti sıfatlar selbi sıfatlardan kat kat fazladır. <gülüyor> selbi sıfatlara gelince bunlar çok sık değil sadece şu üç durumda zikredilir. <gülüyor> bir Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Çok güzel bir şey veriyor. Diyor ki niçin subuti sıfatlar zikredilir? Birincisi neymiş? Allah'ın mükemmelliğinin kapsamlı oluşunu ifade etmek için. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi. Onun benzeri hiçbir şey yoktur. yoktur. Şura 11. Ona evet. denk olan hiç kimse yoktur. İhlas 4. Evet. İki Yalancıların Allah'ın hakkındaki asılsız iddialarını reddetmek için. Evet. Çok güzel bu da. Evet. Şu ayette olduğu gibi Rahman'a evlat isnat ettikleri için halbuki Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Meryem 91-92. Evet. Belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak bu için. Bu üç tabii değil mi? Üç de oraya. Üç. Evet. Örneğin şu ayetlerde olduğu gibi. Bir daha üçü alalım belli bir konuyla ilgili olarak Allah'ın mükemmelliği hakkında oluşacak bir eksiklik vehmini ortadan kaldırmak için evet. örneğin şu ayetlerde oldu gibi... Allah yeri göğü Hı. yaratmaktan bahsediyor onda bile bir eksiklik aranabilir hani konuştuk ya Mahmet abi ne dersen de bir eksiklik birileri bulabilir bak Allah onu kaldırmış bizim menajt de işte bugün, işte. bugün konuştuğumuz evet biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun olsun diye Yaratmadı. boş yere ve gayesiz yaratmadık. Diyor Dumanı ya düşün. Allah bu böceği için yaratmış ki? Ne şeyi var? Hadi, tamam anladık havayı anlattık. Bunun gibi işte. Onu ortadan kaldırmak için. Bak dikkat edin. Allah ne dedi? <gülüyor> <gülüyor> İkisinin arasında söylüyor. Şu acayip bir şeydir yani. İşarettir. Evet. Andolsun olsun ki biz gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Ama bize hiçbir yorgunluk dokunmadı. Kaf 38. Evet hiçbir yorgunluk dok. Burada lughub geçiyor. Lughub demektir. Yorgunluk, eksiklik demektir vesaire. Evet e, alalım e, beşinci kaydı. Haftaya da inşallah e, ne bitiyor? E, altı ve yedi bitiyor. Sıfatlardaki kaydeler bitiyor. Sonra isim sıfatlarla alakalı nasları. Bu çok önemli. Dört kayda veriyor. Subhanallah bu var ya... Ben her zaman söylüyorum, vurguladığım bir şey var. Bütün aslında İslam'ın ruhu, bütün İslam'da bak, rububiyetle, uluhiyetle, isim sıfatla, fıkhi meselelerle, menheci meselelerle alakalı bütün problemler bunları anlamamaktan ve bütün şüphelere cevap verememek bunları yine anlamamaktan veya muhaliflerin bu türlü batıl şüpheleri getirmelerinin sebebi de yine bunu anlamamaktan geçiyor. Muhalifler de şüphe getirdikleri zaman Bunları anlamadıkları için bu tür batıl şüpheler getiriyorlar. Çok acayiptir subhanallah. <gülüyor> o yüzden önümüzdeki dört kaideye çok dikkat edeceğiz. Mecaza değineceğiz. Biraz teville değineceğiz. Bunların tahrife değineceğiz. Ne demektir? Tevil ne demek? Bir şey ne zaman tevil olur? Mecaz nedir? Hakikati nedir? Bütün bunları anlayacağız ki sonra ne gelecek? Şüpheler gelecek. Hani dedik ya bir de on beş tane de şüphe zikrediyordu. İşte, işte asıl onları anlamak bu önümüzdeki e, ders değil, ondan sonraki ders başlayacağız. Dört kaydı anlamaktan geçer. Isim, sıfatların nasları ile alakalı. Dört kayde. Yi anlamaktan geçer kardeşler. Evet. <gülüyor> Devam. Beşinci kayde. <gülüyor> subuti sıfatlar iki kısımdır. Zati ve fiili. Evet, subuti sıfatlar yani Allah'ın kendisine ispat ettiği sıfatlar. Zati ve fiili sıfatlar olmak üzere ne? İki ayrılır. Zati ile fiili sıfat nedir kardeşler? Zati sıfat Allah Subhanahu ve Taala'nın zatıyla ile kaim olan Allah'ın zatından ayrılmayan nedir? Daima ezelen ve ebeden Allah'ta bulunan sıfatlardır. Ne gibi mesela? El gibi. Değil mi? Ne gibi? İlim gibi. Bunlar her zaman Allah'ta var. Hayır. Fiili sıfatlar ise dilemesiniyle alakalı olan sıfatlardır. Dilemesiyle <gülüyor> Alakalı olan sıfatlar gibi. Mesela istiva, e, istiva gibi, nuzul gibi. Gecenin sonuç devrinde ne? Dünya semasına inmesi gibi. Tabi e, hep vurguluyoruz yine vurgulayalım. Bu Allah subhanehu ve teala'nın kendisine ispatladığı bu fiili sıfatlar dilemesine bağlıdır. Zati sıfatlar ise zatından hiç ayrılmazdır diyoruz ya. Şu şöyle bir tevehüm oluşturmasın. Şöyle bir vehme düşürmesin sizi her ikisi de Allah'ın zatı ile kaim yani zatı ile yapıyor Allah mesela gecenin üçte birinde inmesi Allah'ın zatı ile kaim onu yapan Allah'ın kendisi tamam? yani bazıları şöyle anlayabiliyor yani madem ki zatı sıfatlar Allah'ın zatı ile alakalı sanki fiili sıfatların zatı ile alakalı değilmiş gibi gelebilir insana buraya dikkat edeceğiz her ikisi de Allah'ın zatı ile kaim ama birisi devamlı var meşiyetiyle dilemesiyle ile alakalı değil hani dilediği zaman bilir dilediği zaman bilmez dilediği zaman eli olur dilediği zaman eli olmaz diye bir şey söz konusu değildir ancak fiili sıfatlar nedir dilemesine bağlıdır Allah diliyor da gecenin sonuçta dilinde iniyor ondan önce dilemiyor inmiyor evet şimdi e, şurayı da hemen belirteyim Şimdi bazı ilim ehli zatî sıfatlar ile fiili sıfatların arasına ayırt edici ince kurallar zikretmişlerdir hemen ondan böyle sayalım e, iki tanesini mesela demişlerdir ki zatî sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, uygun olmayan sıfatlardır. Zatî sıfatlar Allah'tan nefyedilmesi doğru olmayan, geçerli olmayan sahih olmayan nedir? Sıfatlardır. Mesela ilim, kudret, duyma, görme gibi. İki, ikinci kural veya ikinci böyle e, ipucu diyelim buna tabir sahise Diyorlar ki zatî sıfatlar nef yolunduğu zaman Allah hakkında eksiklik gösterecek, gösterecek sıfatlardır. Nef yolduğu zaman Allah hakkında eksikliğe delalet eder bu. Mesela Allah bilmez, Allah görmez demen gibi. Diyorlar ki fiili sıfatlar ise hani bu söylediğimin ikisinin mukabilinde, söylediğim iki kuralın mukabilinde fiili sıfatlar ise nefiyi ve ispatı Allah hakkında sahih olan sıfatlardır. Ama ne zaman nefi, ne zaman ispat? Allah'ın ispat ettiği zaman ispat, nef ettiği zaman nefi. Tamam Mesela istiva gibi, arşı yaratmadan önce istiva olmaması gibi arşın üzerine. O zaman nefretmen neydi? Sahihti. Ama istiva arşı yarattı, arşı yarattıktan sonra istiva etti. Ne? O zaman bunu ne yapman lazım? Bunu Allah'a ispat etmen o zaman e, geçerlidir. Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Değil mi? Deriz ki istiva etti, istiva etmedi. Ne zaman istiva etti? Belli bir zaman, bizim biliyoruz. Ne zaman istiva etmedi? Belli bizim. Tamam. Rahmet eder. Mesela ki, istiva eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Rahmet eder bir vakitte, bir vakitte etmez. Tamam. Bazen sever, bazen sevmez. Birini sever, birini sevmez gibi. Halkın dilinde bir şey adı. Evet. Özür dilerim. İkrim'e radıyallahu anh iman etmeden önce Allahu Teala İman ettikten sonraki e, sevmesiyle. Evet aynı. Her her mümini her mümini. Allah Allah iman etmeden önce birilerini kafirleri değil mi sevmiyordu. İman etti sevdi. Ama diğer mesela bidat fırkaları diyor ya yani Allah ya seviyordur tamamıyla ya sevmiyordur. Yani Allah bilecekse bir insan kafir olarak görecek sevmiyordur onu zaten. Ne, mümin olduğu dönemde bile. Çok saçma dikkat. Edin. Yani mümin sevmiyor Allah halkın dilinde bir sözü şey var ya Allah'ın sopası yok ki vursun yani estağfurullah şey yani tabi bu küfre kadar götürebilir yani bu söz Allah'ın sopası yok ki vursun evet. işte bunlar bazı ilim ehlinin sikrettiği farklardır ancak en hoş, en hoş söylediğimiz fark zatî sıfatlar ne? ayrılmaz Allah'ın zatından devamlı vardır fiil sıfatlar ise meşriyetine bağlıdır Zatî e, sıfatlar zatına, bakın zatına bunu yazın isterseniz güzel. Zatî sıfatlar Allah'ın zatına mütelazımdır, lazımdır. En yani ayrılmazlık. Allah. Fiili sıfatlar ise meşhietine Allah'ın zatî sıfatlar Allah'ın zatına lazımdır diye diyebilirsiniz veya, yani ayrılmaz anlamında. Hı. Fiili sıfatlar ise meşhietine bağlıdır. Böylelikle e, dördüncü kaydıyla okur amma abi bitsin. Gerçi dersi bitirelim haftaya da 3 e, kaydı alacağız. 3 kaydı alacağız tamamıyla bitireceğiz. Yani haftaya 5. 6. ve 7. kaydı alacağız. Sonra asıl böyle işte bizim her zaman e, benim de aslında bir noktada tabir sahibi ise her zaman e, böyle hayalimde olan şeydi. Bir gün buraları işleyebilmek. Çünkü çok önem görüyorum. Onlar gelecek inşallah. Şimdi sıpadın naslarını nasıl anlayacağız evet okuyalım bitirelim 5. kayda subudi sıfatlar iki kısımdır zati ve fiili Bir zati olanlara gelince bunlar Allah Teala'nın ezelden ebede kadar sahip olduğu sıfatlardır ilim, kudret, işitme, görme, izzet, hikmet yücelik ve azamet gibi Yüz... burada yücelikten şey anlamayın şimdi yücelikten genelde bir insanın değeri anlaşılıyor değil mi? Bir kişinin değeri. Burada uluv geçmiştir. Şimdi uluv duyduğunuz zaman burada da önemli bir fayda vereyim aslında size. Çok önemli. Mesela Allah Kur'an diyor ki Ali. Değil mi? Uluv yani. A'la, Ali. Hep bunlar çekimleridir. Ta'ala, Muta'ali. Bunlar hep çekimleridir. Şimdi bir insan dese ki ya Allah uluv diyor ama nedir bu uluv? Umum gelmiş. Allah Kayıtlamış mı? Değer noktasında uluvum veya zatım noktasında uluvum veya gücüm noktasında uluvum, yüksekteyim demiş mi? Dememiş. O zaman umum. O zaman Kur'an'da veya sünnette Ali ismini Ali A'la yani uluv, yücelik diyorlar buna daha çok Türkçe. Böyle bir şey duyduğunuz zaman üç şeyi anlayacaksınız. Bir, zatının ne yapması? E, şöyle yapın. Uluvul kadr derler buna. Uluvul kadr. Kadrinin uluvu yüceliği, kadrinin yani kadir kıymet diyoruz ya biz. Kadri'nin yani değerinin yüceliği. Uluvvudet ikincisi zatının yüceliği yani yüksekte oluşu. Her şeyin üzerinde oluşu. Üç, uluvvul kahri vel galabeti, Galebe ve kahır yani güç ve hakimiyet noktasında gücünün neyi? Gücünün yüceliği her şeyin üzerinde oluşu. Birincisi uluvvul kader, ikincisi uluvvul kadr. Zat üçüncüsü ulul kahr veya sonları birbirine uysun diye ulul kadri ve ulul ve ulul zat diye biliriz buna ee, tekrarlıyım mı üç şeyi yoksa yazdınız mı ulul kah kahr Kahretme deriz ya kah kahir olma kulların üzerinde kahir olma güç sahibi çünkü Allah Kur'an diyor o kullarının üzerinde nedir kahirdir iki manada hem güç bakımından hem de zat bakımından kulların üzerinde kahedir. Evet. O zaman üç şey var: zatının yüksekte olması, gücünün her şeyin üzerinde olması ve değerinin her şeyin üzerinde olması. Subhan Rabbiyal Aala diyoruz ya. Yüce Rabbimi ne yaparım? Yüce Rabbim 90 sıfatlardan nedir? Münezzehtir diyoruz ya. Orada yüce alimler diyor ki, bakın sen secdede olduğun halde Allah en yakınan diyor ya rivayetlerde. Orada bile sen ne yapıyorsun? Uluv'dan bahsediyorsun. O yüzden o senin bildiğin zati anlamda böyle birbirine imtizac etme, karışma anlamında bir yakınlık değildir. Hani diyorlar ki kulun en yakın olduğu Rabbine an nedir? Ama sen secdede ne diyorsun? Yüksekte olan Rabbimi ne yaparım? Ha? Tespiri. Evet. Okuyalım. Yüz, iki el, iki göz gibi sadece nasıl sabit olan sıfatlar da bu kısma dahildir. İki Fiili sıfatlara gelince bunlar Allah Teala'nın iradesine bağlı olan, dilediğinde yaptığı, dilediği zaman da yapmadığı sıfatlardır. Arşa istiva etmesi ve dünya semasına inmesi gibi. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Evet biz bunları anlatmıştık, tabloda çizmiştik. Sıfatlar iki yayılır, zati Aynen. ve fiili. Ancak bazı sıfatlar vardır. Aslı itibariyle zatidir. Fertleri itibariyle nedir? fiildir. Mesela kelam. Allah'ın zati sıfatıdır. Hiçbir zaman Allah kelam sıfatı yoktu sonradan oldu vesaire böyle bir şey yok. Ne oldu? Allah'ın zaten kelam sıfatı vardı ama Musa turdağına geldiğinde o konuştuğu şeyler neydi? Konuştuğu o cümleler o haliyle neydi? Fiili sıfat. Ama kelamın aslı zati sıfat. Biz bunları işlemiştik. Evet. Bazen bir sıfat iki yönlü olup hem zati hem fiili olabilir. Mesela <gülüyor> kelam konuşma sıfatı gibi. Zira bu sıfat aslı itibariyle zati sıfattır. Çünkü Allah Teala ezeli ve ebedi olarak konuşma sıfatına sahiptir. Bu sıfatın yansımaları yönüyle de o fiili bir sıfattır. Ahadi yönüyle yani yansımaları, fertleri yönüyle nedir? Fiili sıfattır. Evet. Çünkü kelam Allah'ın iradesine bağlıdır. Dolayısıyla da dilediği zaman dilediği şekilde konuşur. Evet. Nitekim o şöyle buyurmaktadır. Bir şey yaratmayı dilediği zaman onun yaptığı gibi onun yaptığı ol demekten ibarettir. Hemen olu verir. Yasin 82. Allah Teala'nın dilemesine bak bir ba şey yaptığı zaman dikkat edin ayet. Ol der, onu verir. O yaptığı şey için dilemediği zaman olmasını dilemediği zaman daha ol dememişti. Demek ki bak fiil oldu. Ne yapıyoruz? Anlıyoruz. İnce bir nokta var o yüzden ayet vermiş. Evet. Allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir. Evet. Her sıfat onun hikmetine tabidir. Yani bir insana kızdığı zaman da ona onun hikmetine e, tabidir. Beş dakika sonra da sevdiği zaman da hikmetindendir bu. O yüzden zaten mesela e, müminlerin kendi aralarında ne? Şefkatli kafirlere karşı ne? Kızgın olması. Bu onların müminlerin şerefindendir, izzetindendir. Değil mi? Hikmetindendir. İşte Allah Azze ve Celle'de ne? Aynı bu şekilde dilediğine kızar, dilediğini sever hikmetinden dolayı bir, bir insan mümin olur Allah sever bir saat sonra kafir olur ondan buğz eder, yine sever yine buğz eder, yine sever yine buğz eder bu Allah'ın neyindendir? hikmetindendir çünkü bunlar ne? fertleri bunlara ne? fiili sıfatlardır, evet ancak bakın önemli bir şey söyleyecek bazen bu hikmet bize malum olur, bazen meçhul olur diyecek, evet allah Teala'nın dilemesine bağlı olan her sıfat onun hikmetine tabidir biz bazen bu hikmeti anlayabiliriz, bazen de onu idrak etmekten aciz kalırız. Ancak şunu kesin olarak biliriz ki, allah Teala'nın dilediği her şey mutlaka hikmete uygundur. Nitekim o şu ayetle buna işaret etmektedir. Evet. Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Şüphe yok ki Allah, alim, her şeyi bilen ve hakim, hüküm ve hikmet sahibidir. İnsan otuz. Evet. Evet. Bitti mi? Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmainin.